İlâhin ve ne şeytânir racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnel hamdülillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve min ve min Men ve men yudlil ve illallah, ve ve hayral hedîyi hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatetha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'aten zalale ve külle zalaletin fî'nâr Bugün kitaplara iman konusu inşallah Rabbimiz azze ve celle içine kelamını derecettiği kitaplarını peygamberlerine indirmiştir. Kur'an'da Hz. Musa'ya Tevrat'ın, İsa aleyhisselam İncil'in, Muhammed aleyhisselam Kur'an'ın, Davud aleyhisselam Zebur'un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 Kendisini güvenlikte hissedeceği yere vatanına ulaştır. Öyle. Bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur. Tevbe suresi 6. ayet. Bu ayette açıkça Allah'ın kelamından bahsedilmektedir. allah Teala bu kitaplara ahkamını koymuş ve bunlar içinden Kur'an'ı korumuştur. Hicr suresi 9. ayetinde hiç rıpe yok ki, o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Daha önceki kitapların muhafazasını ise ehli kitaptan talep etmiştir. Önceki kitapların muhafazasını insanlardan istemişken, insanlara yüklemişken Allah Azze ve Celle bu kitabı, Kur'an'ı kendisinin muhafaza edeceğini vaat etmiştir. Ancak onlar bu vazifelerin yerine getirmemişlerdir. Şöyle buyuruluyor. İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini hakka teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleri idiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam kafirdirler.'' Maide Suresi 44. Ayet Kur'an'ın muhafazasını ise Rabbimiz yüklenmiştir. Çünkü onun içindeki ahkamı kıyamete kadar baki kalacaktır. Kur'an'ı öncekilerin şahidi kılmıştır. Önceki milletlerin Allah'ın ahkamına yaptıkları ziyadelerin, eklemelerin, onlardan eksilttiklerinin, tebdil ve tahrif ettiklerinin yani değiştirip bozduklarının şahidi yapmıştır. Şöyle buyurmuştur.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 Ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. Haklı haksızı iyice belirleyecektir. edecektir. Maide 48 Kur'an, önceki kitapları tasdik eden ve denetleyen bir kitaptır. Onları tekit ve teyit eder. Yani doğrular ve destekler. Bugün ehli kitabın elindeki kitaplarda Allah'ın kitaplarına ekledikleri, onlardan çıkardıkları, tebdil ve tahrif ettikleri unsurlar mevcuttur. Delillerin zahirine bakılırsa, Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde ehli kitabın elinde bulunan Tevrat, Allah'ın indirdiği ancak bazı tahriflere uğramış bir kitaptır. Yani tamamıyla uydurma bir kitap değildir. Çünkü ayette, Ali İmran 93. ayetinde şöyle buyuruluyor. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendi nefsine haram kıldığı hariç diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki işte meydan iddianızda samimi iseniz Tevrat'ı getirip okuyun. Bu ayette bir incelik daha var. Ee, tekrar edelim ayeti. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendi nefsine haram kıldığı hariç diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Yahu Aleyhisselam'ın kendine haram kıldığı ümmeti içinde haram oluyor. Burada peygamberlere Tevrat dışında, yani Kur'an-ı Kerim dışında veyahut Allah'ın indirdiği kitaplar dışında vahyin e, cari olduğu ve bu vahyin ne derece bağlayıcı olduğunu açık bir delil var bu ayette. Tabii, e, emir ve haram tayin edebiliyor. Ve onlar... Mesela e, Allah Azze ve Celle kendilerine kitap gönderilmeyen peygamberleri zikrederken dahi vahyettik diyor. Bazı peygamberleri siner verirken şunu vahyettik, bunu vahyettik diye peygamberlerinden bahsediyor. O peygamberlere bakıyorsun onlara bir kitap indirildiğinden bahsetmiyor. Aynı şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam içinde o asla hevasından konuşmaz. Ancak kendisine bildirilen vahiydir onun konuştukları e, diye genel bir ifadeden sonra pek çok örnekte, Kur'an-ı Kerim'in pek çok örneğinde Kur'an-ı Kerim dışındaki vahye işaret eden deliller mevcut. Burada da Yakup Aleyhisselam'ın kendisine, kendi nefsine haram kıldığını, ümmeti içinde geçerli olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Tevrat indirilmeden önce Yakup'un kendi nefsine haram kıldığı hariç diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi, diyor. Tevrat'ı getirip okumuşlar ve recmâiyetine gelince Yahudiler ellerini üzerine koymuş, kapatmışlardır. Bu da ellerindeki sayfelerin Tevrat olarak adlandırıldığını gösterir. Tahrif olgusu ise ileride incelenecektir. Yani Tevrat'ın içindekilerin hepsi Rabbimize ait değildir. Yani ona Tevrat ismi veriliyor. Yani tamamen değiştirilmiş, tamamen bozulmuş değil o zaman için. E, onların getirdikleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a rejim meselesi için getirdikleri Tevrat'a Tevrat ismi veriliyor. Allah Azze ve Celle de burada Tevrat ismini zikrediyor. E, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki Tevrat nüshaları için. Yani tamamen bozulmuş değil. Hristiyanlar ellerindeki İncil'i Mesih'in hayat hikayesi olarak nitelendirirler. Bu ne demek şimdi? Onlar İncil'in Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'a indirdiği vahiy olduğunu kabul ediyorlar. Bunu e, ikrar ediyorlar. Ama Mesih'in hayat hikayesi olarak derlendiriyorlar. Yani Allah'ın kelamı olduğunu kabul etmiyorlar. Allah'ın kelamı olarak görmüyorlar. Vahiy olarak görüyorlar ama Allah'ın kelamı değil. İsa Aleyhisselam'ın e, giydirdiği ifadeler olarak e, inanıyorlar. Bu siret havariler, onlara tabi olanlar ya da başkalarınca derlenmiştir. Bu İncil'in Allah'ın İsa'ya indirdiği kitap olduğunu iddia etmemişlerdir. Yani İsa hayat hikayesi dedikleri bu sirete, İncil dedikleri bu sirete e, Allah'ın kelamı diye iddia etmemişler. Allah'ın indirdiği kitap olduğunu iddia etmemişlerdir. Allah'ın vahyi ama Mesih'in kelamı olarak nitelemişlerdir. Mesih İncil'den bahsetmiş ve ona inanmalarını istemiştir. Allah'a tevbe ve İncil'e iman edin. Bu da Mesih zamanında İncil adında bir kitabın var olduğunu ve ona iman edilmesinin istendiğini göstermektedir. Hristiyanlar demek ki burada da büyük bir inkar Ha Halbuki Hristiyanlar o dönemde Mesih'e indirilmiş ve onu da insanlara okuduğu bir İncil'in varlığını kabul etmiyorlar. Onların kitaplara imanında da müşkilatlarının olduğunu gösteriyor bir ifadeler. Görünüşe göre ellerindeki İncil'de bazı hak ifadeler olsa da tahrife uğramış bir metindir. Yuhanna, Matta, Luka ve Markos İncil'i olarak ad verirler. Onlara göre bu İncil'leri havariler ve tabileri yazmışlardır. Bu dört İncil senet açısından bir takım tenkitlere maruzdur. Aslında bunlardan hiçbirinin sağlam senedi yoktur. İlk etapta, 60-70 civarında İncil vardı. Ancak teslis inancını kabul eden konsey, bunlardan dördünü kitabı mukaddes olarak belirlemiştir. Bu da Hristiyanların kitabında vaki olan tahrife delalet etmektedir. Bu tahrif Yahudilerinkilerden de daha fazladır. Yani havarilerin yazdıkları, not aldıkları şeyleri e, ne yapmışlar? Allah'ın İsa Sema indirdiği vahi gibi ele almışlardır. Mesela bizim Müslümanları, müsteşlikleri eleştirirken bizim işte Buhari, Müslim gibi hadis derlemelerimizi aynı gözle bakarak çaptan düşürmeye çalışıyorlar. Ya yani işte Peygamber Efendimiz'den 200 sene sonra yazılmış incil şeyler, hadis kitapları diyerek bu ilk adımı atıyorlar. Bu adımın gerisinde ne kadar tutturabilirlerse artık zaten Kur'an otomatikman devreden çıkması geliyor. Doğrudan Kur'an'a tasavvut etmeseler bile hadisleri devreden çıkardı mı zaten Kur'an-ı Kerim'i lastik gibi her tarafa sündürebileceğin bir şekle getirmiş olursun. Yani evrensel anlayış dedikleri. Amerika'da, baş, Amerika'da insanlar başka türlü anlayacak Kur'an-ı Kerim'i. İşte Türkiye'de başka anlayacaklar. Arabistan'da başka anlayacaklar. Yarın bir gün birileri çıkacak ki çıktı geçmişte. Mesut Yılmaz gibiler falan. Mesela açıkça şunu söyledi. Ee, Türkiye'nin, Türklerin Müslümanlığı, İslam yorumu Aleviliktir. Bunu söylediler. Yani Müslüman bir Türk ancak Alevi olmak zorundadır. Türklerin İslam yorumu budur diyerek ne yaptılar? İslam'ı sanki bölgeselleştirme, güya evrenselleştirme adı altında farklı farklı kalıplara soktular. Halbuki Kur'an'ı beyan yetkisi sadece Muhammed aleyhissatü vesselam'a vermiştir. Allah azze ve celle az önce okuduğumuz Hicr suresi 9. ayetinde Kur'an'ı, zikri koruyacağını vaat etmişken bunun korunması ancak onun beyanının da korunmasıyla mümkündür. Beyanını korumazsan mesela az önce sen gelmeden önce Yusuf hoca ile şey konuşuyorduk. Bu evlames tümü Nisa ayetinde İbn Ömer radıyallahu anh, ki gibi sahabedir yani. Allah Resulü'nün sahabelerinden birisi, kadınlara dokunmanın da bu lamiseden, lemese fiiline giren fiillerden olduğunu, dolayısıyla abdest bozduğunu söylemiştir. Kur'an-ı zahirinde bu doğru. Lugat olarak anlaşılması gereken de bu. Lakin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine baktığımız zaman o bunu nasıl açıklamış? Fiili, onun fiili şunu gösteriyor, lemeseden kastedilen cinsel ilişkidir. Orada dokunmak sözüyle cinsel ilişkiden kinaya yapılmıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu sünnetiyle açıklamıştır. Yine aynı ayetlerde, e, maide 6. ayetinde namaza kalktığınız zaman abdest alın diyor. Yani abdesti tarif ediyor. Şu uzuvlarınızı yıkayın direkt. Bu her namaz için abdest almayı gerektirir. Bugün sünnet inkarcılarına bakıyorsun, mercilere bakıyorsun. Orada aklı yorum getiriyorlar. Ya mert olacak her namaz için abdest almayı kendine farz görecek ya da biz peygamberin işimize gelen sünnetlerini alırız, işimize gelmeyenlerini e, almayız sözünü çeşitli edebi kılıflara büründürerek işte peygamberin Kur'an'a uygun sözlerini alırız demeye getirecek. Burada kesinlikle pe peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, abdestli olmasına rağmen diğer bir vaktin girmesiyle abdest aldığını ispatlayan bir sünneti yok. Yani bunun vacip kılındığına dair, sünnette vacip kıldığına dair hiçbir sünnet yok. Bilakis tam tersi, 5 bir tek da. abdeste beş vakit namazı kıldığı sabit. Buna Kur'an'a uygun bir sünnet diyemez. Buradan yaklaşamaz. O zaman ne olacak? Kur'an-ı Kerim, yani sünneti devreden çıkardığın zaman, Yusuf abinin aklına, benim aklıma, Yusuf hocamın aklına herkes artık nasıl anlıyorsa. Mesela sen diyeceksin ki, olur mu canım işte Kur'an-ı Kerim'in zahir lafzı ne? Her vakit için abdest alacaksın. Bilmiyorum. Ben ne diyeceğim? olurum canım o kastedilmemiştir. Nereden biliyorum onun kastedilmediğini? Mecburen peygambere müracaat. Peygamberi devreden çıkarırsam, işime geldi gibi anlarsam bunu, sen öyle anlayacaksın, ben öyle anlayacağım, sen başka türlü anlayacaksın. Bir de diyecek ki vacip değil ama müstehaptır her vakit için. Bu da aklıyla çıkardığı için yine vebali altında olacak. Çünkü... Dinin her şer'i hükmü ister farz, ister vacip, ister mekruh, ister muba, bu ancak Allah ve Resulü'nden gelen bir delille tespit edilir. Akıl ile tayin edilen hükümler değil. Eğer böyle bir hükümde bulunursa bir insan işte az önce okuduğumuz kim Allah'ın indirdiği hükümlerden başkasıyla hükmederse kafirlerin ta Şeyine, ayetine muhatap olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı beyan ettiği yerde bu insanlar mesela mealcilerin iddiaları şu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tabi olduğu kültüre göre Kur'an-ı Kerim'i e açıklamıştır diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki sen diyor kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Sana vahy edilmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu Kur'an ile birlikte... Beyan verilmediyse ki Allah Azze ve Celle beyanın verdiğini e, zikrediyor. Beyanı, ona verilen beyanın kendisinin katından olduğunu Kıyamet Suresinin 19. ayetinde bildiriyor. Onun beyanı da bize aittir diyerek Kur'an-ı Kerim'in beyanı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir beyanla desteklenmediyse, sen kitap nedir, iman nedir diye hitap etmesinin anlamı ne olabilir? Kitap nedir bilmeyen birisi nasıl Kur'an'ı beyan etmekle mükellef kılınıyor? Ha, kitabın, imanın ne olduğunu bilmeyen birisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahyin öncesinde bunlar bilmeyen birisi Kur'an'ı beyan etmekle nasıl görevlendirilebilir? Mialcın ilk önce bu sorunun cevabını vermesi gerekir. Ondan sonra şu Maide 44. ayetine gelip toslamak zorunda kalırlar. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela e, Bakara Suresinin 238-239. ayetlerinde Korku hallerinde namazı yaya ve binek olarak kılabilirsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Güvene kavuştuğunuzda ise size nasıl öğretmişsek öyle kılın diyor. Size nasıl öğretmişsek öyle kılın diyor. Namazın öğretildiğini biz Kur'an-ı Kerim'de göremiyoruz. Yani şu şekilde, şu vakitte, yani vakitler işareten zikredilmiş olsa da şu şekillerde, şu rekatlerde, şu sayılarda kılacaksınız demiyor. Şimdi mealciler burada mesele şöyle yanaşıyor. Peygamberin Kur'an'a aykırı olmayan sünnetini biz alırız, biz kabul ederiz, buna bir şey demiyoruz diyorlar. Şimdi mesela öğle namazını dört rekat kılmak, Kur'an'ın açıklamadığı bir sayı veya şeklini tayin etmek. Bu Kur'an açıklamadığı bir şey. Halbuki Allah Azze ve Celle diyor ki size nasıl öğrettiysek öyle kılın diyor. Bir kimse şunu söylese, mealciler bunu söylüyor bakın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte el kitapta falan zaten namaz vardı. Doğru el kitapta falan vardı. Yani onlar mesela müşrik Araplar dahi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kültürü üzerindeydiler. O insanlarda da namaz vardı. Ne diyorlar burada? O onlardan gördü. O şekilde kılıyor. Bununla tabi olmasına bir sakınca yok diyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın emrettiği bir namazı, diyelim ikindi namazın orta namaz dediği, Allah'ın orta namaz dediği ikindi namazı ki orta namazın ikindi olduğu da sünnette geçer. Dört kılmakla bu dört sayısını tayin ederken insanların kültürünü almakla ne yapmış oluyor? Allah'ın indirdiğinden başkası hükmetmiş oluyor değil mi? Yani kendisine bildiren bir vahiy değil onların iddiasına göre. Çünkü Kur'an'dan başka bir şey vahiy edilmemişti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu dört rekatlık namaz nereden geliyor? Beşeri kültürden almıştır derlerse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şu ayete muhalefet etmekle itham etmiş olurlar. Ki bu da e, küfürdür. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şey nispet edilemez. Yani geldikleri çıkış kapları hep e, Kur'an-ı Kerim'e çelişen yollarda bocalıyorlar. Mealcilerin e, durumu bu. Mealciler işte bu müsteşrik Kur'an-ı Kerim'in korunup da İncil'in bu şekilde muhafaza edilmeyişine haset eden müsteşriklerin oyununa gelmiş bir gruptur. Onların tuzak bazı e, denklemlerine düşmüş insanlardır mealciler. Bu sebeple Kur'an'a yabancılıkları sebebiyle Kur'an'dan demvursalar da ahkam kesselerdi Kur'ancılıktan ahkam kesselerdi onların bu tavırları Kur'an'a ne kadar yabancı olduklarını gösteriyor. İncil hakkındaki duruma gelince İsa Aleyhisselam'dan 600 sene sonra veya 200 sene sonra mıydı? İlk İncil'in yazıldığını Tarih kaydetmiş. Onlarda isnat diye bir şey yok. Yani İsa Aleyhisselam'dan, yani Allah'ın vahyi diyeceksin bir kitaba. Ve o İsa Aleyhisselam'ın semaya kaldırılmasından 200 veya şu kadar sene sonra kaleme almış olacak. Arada kim kimden işlemiş hiç belli değil bu aradaki kimseler. Yok. Yok. Hristiyanların en çok, müsteşsiklerin en çok haset ettikleri nokta zaten burası. Buhari'ye bakıyorsun. Her bir sözünü ne yapmış? Peygamber Resul'e tama kadar ulaşan raviler zinciriyle kaydetmiş, kayd altına almış. Şu şundan, şu şundan diyerek. Bazılar bunu şey yapmışlar. Ee, mesela ya Buhari diye Buhari sanki vahiy mi? Doğru, Buhari vahiy değil. Buhari Allah'ın peygamberi de değil. Lakin mesela e, Muhammed Hamidullah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı anlaşma metinlerini, mektuplarını falan orijinal el yazmalarını tespit ediyor. Bunların el yazma nüshalarını falan tespit ediyor. Ee, Vehib bin Münebbih'in sayfasını tespit ediyor ki bu yayınlandı. Kitap olarak yayınlandı. Elimde iki tane, üç tane baskısı mevcut şu an. Ee, Türkçe'ye tercüme edildi. Vehib bin Münebbih'in sayfası. Estağfurullah. E, Hemman bin Münebbih'in sayfesi. Hemman bin münebbi evet. bizzat Ebu Hürere'den dinlediği hadisleri kaleme alıyor. Yazmış. Bunu nüshayı ele geçirmiş. Orijinal. Orijinal metniyle geçirmiş. Yayınlandı bu. Hemman bin Münebbih'in bu Risalesinde 200 kadar hadis var. 200 civarında 200 küsür. Aynılarını Buhari hiçbir kelime dahi hiçbir harf dahi değişiklik olmadan sayhinde mevcut bunlar. Buhari'ye bakıyorsun. Heman bin Münebbihten diyerek isnadında ona ulaştırdığı rivayetlerine bakıyorsun. Bir harf dahi değişiklik olmadan rivayet etmiş. Aynı şekilde e, Muhammed Mustafa e, Azami, Habibur Rahman el Azami e, Dirasat fi hadisin nebevi diye e, bir çalışma yapıyor. Burada da sahabelerin yazdıkları hadis sayfalarını böyle birkaç sayfalık içerisinde 10 civarında 15 civarında hadis barındıran sahabelerin yazdıkları hadisleri nüshalarını ele geçirmiş. Bunlara bakıyorsun Ahmet bin Hanbel'in Müsten'i rivayet ettikleriyle aynı. Bir değişiklik yok. Bu da bu ümmetin e, hıfz konusunda, ezberleme, muhafaza etme konusunda ne kadar diğer e, ümmetlere üstün kılındığının bir şeyi, göstergesi. Bir kere hadisi şerifler gerek Kur'an-ı Kerim gerek hadisler hem ezber yoluyla hem de yazı yoluyla muhafaza edilmiştir. Bu tarihe sabit bir gerçektir. Ama konu tabi hadislerin tedbini meselesi olmadığı için sadece işin bu yönüne işaretle geçiyoruz. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat'ın tahrif edildiğini açıkça gösteren pek çok delil vardır. Hatta kitab-ı mukaddes içerisinde Ahdi i Kadim, eski Ahit dedikleri Tevrat, Zebur ve diğer kitap ve risaleler Bununla beraber ahit i Cedid, yeni Ahit dedikleri İncil'in varlığını kabul eden Hristiyanlar dahi 2. Vatikan Konsili'nde 1975'te Tevrat'ta batıl şeyler olduğunu kabul etmişlerdir. Yani Tevrat'ta bazı tahrifler olduğunu itiraf etmişlerdir. Bunların bir kısmı uzlaşmaz çelişkiler olarak kendini göstermektedir. İncil'de de tahrife delalet eden pek çok tenakuzlar bulunmaktadır. Bu konuda Şaban Kuzgun diye birisi, Ferdi gayretleriyle e, kendi adına bir kitap yayınlamıştı. Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri diye. Gerçekten çok ciddi, güzel bir inceleme. E, eğer elinize geçerse tavsiye ederim o kitabı. Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncil'lerinde birbirine zıt, birbirine aykırı şeyleri, çelişkileri açık bir şekilde sergilemiş. Aynı şekilde Rahmetullah el-Hindi'nin... E, Kitabın ismi neydi? İlahi kela, şey Kitab-ı Mukaddes savunması mıydı? Türkçe tercümesi. İsharul Hak kitabı, Kitab-ı ile ilgili bir öyle bir isim. Yani onun müdafaası mı? Öyle bir hatta yayınlandı. Rahmetullah hindi bu İsharul Hak kitabında. İbni Teymiye'nin El Cevabı Sahih li Men Beddel yani İsa Aleyhisselam'ın dinini değiştiren, tebdil edenlere sahih cevap, doğru cevaplar diye iki cilt halinde yazdığı kitapta Hristiyanlara Reddi kitabından alıntılarla, isim vermeden yaptığı alıntılarla, birebir alıntılarla e, çok güzel cevaplar vermiştir. Aynı şekilde Hüseyin Cisri'nin Risale-i Hamidiye diye bir çalışması var. Onda da Hristiyanlara bu noktalarda güzel cevaplar verilmiş. Bu çelişkilerin çözümünü yapamamaktadırlar. Mesih'in nesebi ve onunla Adem arasındaki nesiller konusunda ihtilaflar vardır. Bunlar dışında tahriften başka bir şeyle açıklanamayan çelişkiler bulunmaktadır. Her ne kadar bunları tevil etmeye çalışsalar da aslında bu çelişkileri kabul etmektedirler. Yine de İncil'ler arasındaki ve İncil ile Tevrat arasındaki bu çelişkileri çözümleme konusunda acziyete düşmüşlerdir. Bu ihtilafları çözmek hakikatte imkansızdır. Kur'an da bunların bir kısmının butlanına yani batıl oluşuna delalet etmektedir. Bunlardan biri Mesih'in asılması meselesidir. çarmağa gerilmesi meselesidir. Bu tebdil edilmiş bir konudur. Zira Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Bir de biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse Onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgiler yoktur. Sadece zannına uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler. Nisa 157. ayet. Onlara göre Mesih öldükten sonra tekrar uyanmıştır. Halbuki aslında hiç ölmemiştir. Hristiyanlar İncil yazarlarından hiçbirini Mesih'in atılmasına şahitlik etmediğini de kabul ederler. Yani bu mürsel bir haberdir. Hatta Mürsel'den de öte, muallak demek lazım buna. Tevrat'ta Allah'a nispet edilen noksanlık sıfatları da bunlar arasındadır. Mesela Ahdi Atik'te Allah Teala'nın yeryüzünü tufana karkettikten ettikten sonra pişman olduğu, ağladığı, hatta gözlerinin rahatsız olduğu ve meleklerin onu tedavi ettiği kayıtlıdır. Şüphesiz bu inanç bir küfürdür. Bunları kendilerinin eklediği kesindir. Ahdi Atik'te tebdil olduğunu gösteren kesin delillerden biri de Hazreti Musa'nın vefatından sonraki bazı olayların orada zikrediliyor olmasıdır. Yani <gülüyor> Tevrat, Tevrat nüshası Musa indirilen kitap diyorsun buna. Fakat Musa vefatından sonraki olaylar o kitapta zikrediliyor. Musa'ya indirilmiş bir kitapta onun ölümünün ardından gerçekleşmiş bir olayın yer alması nasıl mümkün olabilir? Bunlar da ellerindeki kitabın tebdile uğradığını açıkça göstermektedir. Ellerinde kitapta Rabbimize nispet ettikleri pek çok nüksanlık vasıfları vardır. Onlara göre bu mümkündür. Halbuki bu bir nevi Allah'ı aşağılamaktır. Hristiyanlar da Allah'ın arkadaş ve çocuk edindiği inancındadırlar. Bu da aşağılama sayılır. Ama onlara göre bunda bir beis, bir sakınca yoktur. Onlara göre Allah beşer gibidir. Çünkü onlar teşbihe düşmüşlerdir. Nasıl bir beşer pişman olup ağlıyor ve bazı şeyleri bilmiyorsa Allah da böyledir. Bunlar bu şaşkınlığa, Bunları sürükleyen fasit inançlarıdır. Allah'ı tenzih ederiz. Bazı mütekaddim önceki dönem alimleri arasında ehli kitabın mana tahrifi mi yoksa yazım tahrifi mi yaptıkları konusunda ihtilaf vardır. Bazıları Allah'ın kelamının yazımına müdahale olamayacağı düşüncesinde olsalar da doğrusu hem yazın hem de mana tarifi yapmış olmalarıdır. Allah'ın bu eski kitapları tebdilden muhafaza edeceğine dair bir delil yoktur. Bilakis Rabbimizin bu görevi onlara yani o ümmete verdiği konusunda deliller bulunmaktadır. Az önce Mayda 44'de okuduk zaten. Yine Kur'an bu kitapların denetleyicisidir. Bu da onlarda bazı şeylerin hak, bazı şeylerin yalan olduğunu göstermektedir. Bu kitapları okuyan kişi işlerinde pek çok muhalefet ve çelişki bulacaktır ki bunlar tebdil ve tahrife kesin olarak delalet eder. Bu kitaplarda tevhid akidesine ve Allah'a imana ters birçok bilgi bulunmaktadır. Bu tür bilgilerin en kötülerinden biri de Allah'ın yeryüzünde gezerken Yakup ile karşılaştığı ve Yakup'un Allah'ı tutup göğe yükselmesine engel olduğu şeklindeki bilgidir. Bunun üzerine Allah Yakup'a İsrail Allah ile güreşti demiş ve İsrail buradan gelmiştir demişlerdir. Bu tür küfürlerden Allah'a sığınırız. Yani İsrail kelimesindeki sin harfinin yerine sat, Hemzenin yerine de ayın getirerek güreşme e, şekline tahrif etmişlerdi. Bu tür küfürlerden Allah'a sınırız. Yakup ve Adem'i Allah'ın çocukları kabul etmelerde e, bu tür çarpık, çarpık bilgileri örnektir. Halbuki Rabbimiz bu inançlarından, itikatlarından münezzehtir. Aslında bu itikat İncil'de de mevcuttur. Bunların tamamı açıkça küfürdür. O halde bu kitaplarda tahrif olmadığı nasıl iddia edilebilir? Kitap ve sünnetteki deliller de tahrife delalet etmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın delaletine dayanarak bugün ehli kitabın elindeki kitapların tahrife uğradığını rahatlıkla iddia edebiliriz. Bu arada tahrif çeşitli şekillerde olur. Birincisi yazım tahrifi. Rabbimiz şöyle buyurmuştur Bakara 79'da. Elleriyle kitap yazıp biraz para almak için bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Burada bizzat kitabın tahrifi söz konusudur. Çünkü elleriyle yazdıkları şeyleri Allah'a nispet etmişlerdir. Ayetin anlamı gayet açıktır. Aynı şekilde bu Hristiyanları, Yahudileri kınadığı gibi bu ayetler, her kim kendinden kitap yazar, kendi sözlerini, beşeri sözlerini bunları tutup Allah'a nispet ederse Allah tarafından bana söylettiriliyor. Allah tarafından yazdırılıyor derse bu ayetteki kınamaya, bu ayetteki lanete aynen müstehak olur. İkincisi dilin tahrifi. Rabbimiz şöyle buyuruyor Ali İmran 78'de Ehli kitaptan bir kısmı da aslında kitaptan olmadığı halde sizin kitaptan zannetmeniz için okurken ağızlarını, dillerini eğip bükerler. Bir şey söyleyip bu Allah tarafındandır derler. Halbuki o Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar. Bu ayet dilleriyle tahrife yöneldiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Allah katından gelmemiş bilgileri sanki o inzar buyurmuş gibi insanlara sunmuşlardır. 3- Mananın tahrifi Bu lafzın mevcut olmasına rağmen mananın tahrif edilmesi suretiyle olur. Allah Azze ve Celle maide 41. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey peygamber kalpleri iman etmediği halde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 Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır. Bu ayet Tevrat'ta yer alan recim ayetiyle alakalı olduğu için bunu zikretmek gerekiyor. Daha önce Allah'ın ahkamının başkasıyla, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek konusunda açıklandığı üzere Yahudiler muhsanların, yani evlilik, başından evlilik geçmiş kimselerin zina halinde celde ve yüzleri siyaha boyama yani tahmim cezası verileceğini iddia etmişlerdir. İbn Abbas radiyallahu anh'a şöyle demiştir. Ey Müslümanlar Allah'ın Peygamberimize indirdiği ve en yeni haberleri içeren kitabınız elindeyken yine Allah Teala kitaplarını tedbil, tebdil ettiklerini, değiştirdiklerini ve küçük bir menfaat elde etmek için tahrife yöneldiklerini haber verdiği halde ehli kitaba ne soruyorsunuz? Bu rivayet Bukhari tarafından e, nakledilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer'in bu kitapları okuduğunu görünce şöyle buyurmuştur. Ey İbni Hatta, onlara mı hayranlık duyuyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki ben tertemiz ve bembeyaz bir din getirdim. Yani bu dinin bunlara ihtiyacı yoktur. Tevrat, İncil okuması böylelikle yasaklıyor. Bu hadis, Kur'an'ın ve İslam şeriatının gayrısının Tertemiz ve bembeyaz olmadığını göstermektedir. Yoksa Hz. Ömer'in öğrenmek maksadıyla istinsah ettiği bazı ehli kitap metinlerini görünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar sinirlenmezdi. Aynen Resulullah gibi Rabbimiz de onların kitaplarının tahriften azade olmadığını haber vermiştir. Onlar peygamberlere indirildikleri gibi gelmemişlerdir. Eğer bir kimse Allah'ın kendi kelamının tahirini nasıl takdir ettiğini soracak olursa şöyle deriz. Allah Teala bu kitapları belli bir zamanıyla kayıtlı olarak inzal buyurmuştur. Her peygamber kendi kavmini bu kitaplarla yönetmek üzere gelmiştir. Rabbimiz bu kitapları indirdiği gibi koruyacağını da vaat etmemiştir. İçindeki ahkam kıyamete kadar baki kalacak olan Kur'an'ı ise muhafaza etmiş, onun muhafazasının bizzat üstlenmiştir. İnsanlığın Allah'ın vaadiyle tahrif ve tebdilden korunmuş bulunan ahkam içeren bir kitaba ihtiyacı meselesi Kur'an'ın varlığıyla çözülmüştür. Aslında onlar Allah'ın kelamını tahhir etmiş değillerdir. Onlar kendi elleriyle yazdıklarını Allah'a nispet etmişlerdir. Bunları kitaba sokuşturmuşlardır. Allah'ın inzal buyurduklarında ise tahhir ve tebdil yoktur. Allah'ın kelimelerinde tebdil yoktur buyurulmuştur nitekim. Tahrif edilmiş bu kitapların insanların arasında yaygınlık kazanmasına gelince bu başka bir durumdur ve ayet bunun olmadığına delalet etmemektedir. Yani e, bu tıpkı şey gibi Allah Azze ve Celle kendisine isyan edilmesine nasıl müsaade ediyor? Bu soru gibi bir şey olur bu. Halbuki dünyada bir kevni irade vardır bir de şer'i irade vardır Allah Azze ve Celle'nin. Kevni kaderi Bir de şer'i kaderi vardır Kevni olanında Kul mesul olmasa da Şer'i olanından mesuldür Yani Kevni dediğimizde ne? Mesela her mahluk isteyerek veya istemeyerek Allah'a itaatle mükelleftir Yani kainatta Allah'ın takdiri Yürümektedir Hiç kimse bu takdiri aşamaz bir şekilde Ama şer'i olarak kula yüklenen şeylerde Kul onlardan mesuldür Allah'ın istediklerini yerine getirmekle mesuldür. Kul bu Rabbi tarafından kendisine emredilenleri yerine getirme yolunda çaba sarf eder, elinden geleni ortaya koyar da kevni irade bunun önüne geçerse mesuliyeti üzerinden atmış olur. Yani o şer'i olarak mesul olmuş olmaz. Ama bu çabayı göstermezse, kendisine emredilenini yapmazsa şer'i olarak da Mesul olur. Kevni olarak o yerine gelmemiş olsa da şer'i olarak mesul olmuş olur. Allah'ın kevni kelimelerinde tebdil yoktur. Yine Allah'ın inzal ettiği dini kelimelerinde de tebdil bulunmamaktadır. Aksi halde bu bazı Kur'an müsalarında yer alan yanlışları da içerisine alırdı. Yani tıpkı yani istinsah hatasında kastli olarak olmayan. İstinsah hataları bir de kasten yapılan mesela ABD'de Amerika'da Furkan adı altında Kur'an'ı tahrif amaçlı bir kitap yayınlamak istediler ama Allah onlara fırsat vermedi. Zira böylesi durumlar olmuştur yani istinsah hatası türden, türünden şeyleri olmuştur ancak bunlar Allah'ın kelamının tağiri anlamına gelmez. Bazı matbaa hataları da olabilmektedir. Yahudiler Kur'an'a böyle hataları sokturmak için pek çok faaliyet yürütmüşlerdir. Özellikle de Arap ülkelerinin dışında bunu yapmaya çalışmışlardır. Onlara göre Şiiler Velaya adında bir sureyi eklemeye çalışmışlardır. Bunların küfredinde şüphe bulunmamaktadır ve bu Allah'ın kelamının taghiri anlamına gelmez. Yani onlar böyle bir şey yapıyor diye Allah'ın kelamı taghir olmuş demek değildir. Yahudilerle Hristiyanlar kapsamında ele alabileceğimiz yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeme noktasında Yahudilerle Hristiyanlarla aynı kefede bulunan yani Allah ile Peygamber arasını ayıran veyahut bundan ikisinin arasında bir yol tutmak isteyenler kafirlerin ta kendileridir diye Nisa suresinin 151. ayetinde zikredilen kapsama giren kimseler bakın burada mealciler ne diyorlar meseleyi Allah'ın vahyi olan bir şeyle Allah'ın kelamı olan bir şeyi ayırt etmediklerinden diyorlar ki sünnet vahiyse, ise vahyin sayhi zayıfı olur muymuş diyorlar. Bu kadar uydurma hadis var diyorlar. Allah madem öyle e, bunları korumayı vaat etti. Bunlar niye bugün burada bu hadisler var diyorlar. Birincisi iki yönden bunun cevabı var. Birincisi Allah'ın kelamı dediğimiz zaman e, bununla kastettiğimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın vahyi dediğimiz zaman ise daha genel bir isimdir. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni kastediyoruz biz burada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözleri Allah'ın kelamı demiyoruz kesinlikle. Çünkü Cibril Aleyhisselam'ın getirdiği vahiy iki türlü. Vahyi metlu, vahyi gayri metlu. metlu dediğimiz vahiy, Cibril Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den hem lafızları hem manasıyla birlikte koruyarak e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tebliğ ettiği, ulaştırdığı vahiy. Vahiy, gayrimetlu dediğimiz vahiy ise lafızlarının değil de manasının korunarak, yani kelamın e, Allah'ın kelamının korunarak değil de manasının korunarak e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a tebliğ edilmesidir. Bundan sonra sayı hadis, zayıf hadis yazılıyor. E, Diyorsunuz. Şayet hadislerde vahiy mahsulü ise nasıl olur da vahyin sahihinden, vahyin zayıfından bahsedebilirsiniz diyen insanlara da şöyle cevap verebiliriz. Nasıl ki bugün e, Müslüman olduğunu iddia eden Şialardan bir kesimi Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen Velayet Suresi gibi, işte Fatıma, Musaf'ı gibi şeylere inanıyorsa Kur'an diyerek e, ve onların bu şekilde inanması Kur'an'a hiçbir halel getirmiyorsa... Sahih hadislere de zayıf ya da uydurma hadisleri hiçbir halel getirmez. Onun vahiy olmasını asla değiştirmez. Veyahut ABD'de Hurkan adı altında e, tahrif amaçlı bir kitap yazmaları, Kur'an'a nazire yazmaları e, veyahut Salman Rushdie'nin şeytan ayetleri diyerek dil uzatmaz, Kur'an'a hiçbir halel getirmiyorsa hadislerde de durum böyledir. Hadisin uzman olan alimler bunun sahih olanıyla olmayanını ayıklamışlar. Bugün sahih hadisle, zayıf hadis, uydurma hadis bilinmektedir. Elhamdülillah böyle bir sıkıntı yok. Unutulan hadisler falan var. Mesela Peygamber kendisi diyor ya, kim benim bir sözümü ihya ederse şimdi ona nasıl bir ihya eder? Şimdi e, burada Allah Azze ve Celle'nin kulları mesul kılmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Mesela bu ilk olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam uzak diyarlardan Allah Azze ve Celle'nin kelamını dinlemek üzere gelen elçiler vardı. O kadar uzak diyarlardan geliyorlardı ki Kur'an daha tamamlanmamıştı bakın. Kur'an tamamlanmamış. Şimdi hadislerden önce ilk önce Kur'an için bunu bir düşünelim. Kur'an yani bir daha gelmiyor. Allah Azze ve Celle'den hangi emirler gelmişse Nebi ve Vesselam'dan Kur'an ayeti olarak onları ezberleyip dönüyor kavimlerine ama onlar kavimlerine döndükten sonra daha başka Kur'an ayetleri de iniyordu. Sonradan inen bu ayetler ona ulaşıncaya kadar o ondan mesul olmuyor. O icmali olarak Allah peygamberine Muhammed Aleyhisselatü ne indirmişse ben onlara iman ettim dediği için bak bu bir icmali iman. O kitaba imanı tamdır bu kimsenin. Ama daha sonra bir takım ayetler nazil oldu. Bu ayetlere de otomatikman öncesinde iman etmeyi ne yapmış oldu, vaat etmiş oldu. Aynı şekilde kitaba ve peygambere imanı Vadeden bir Müslüman da burada icmali bir imanı zikretmiş oluyor. Ben Allah'a ve kitabın peygamberine, Resulüne iman ettim diyor insan. Böylelikle ne yapmış olur? Bir ahit veriyor. Allah'tan gelene ve peygamberinden gelene iman ettim. Dolayısıyla bu insana yeni bir vahiy, yani bilmediği bir ayet, bilmediği bir hadis ulaşıncaya kadar bu kimse tam bir Müslümandır. Şimdi bazıları dediğin nokta güzel yakaladın bir konu. Çünkü e, Allah Azze ve Celle'nin son indirdiği ayet Maide suresinin 3. ayet. Bugün sizin için dininizi tamamladım diyor. Şimdi bazıları diyor ki işte e, mesela keçi e, rejim ayetini yedi. Bu kadar şeylik olur mu falan diyerek ne yapıyorlar? Sünneti itham altına almaya çalışıyorlar. Bakın az önce yaptığımız açıklama buna bir cevaptır. Kur'an-ı Kerim tamamlandığı zaman yani Allah bu dini tamamladığını bildirdiği zaman bu ayet Kur'an'da mıydı değil miydi? Değildi. Ama dindeydi. Bizim için önemli olan burada bu. Dolayısıyla dine hiçbir eksiklik atfetme diye bir söz konusu değil onların iddia ettiği gibi. Evet Kur'an ile bu kitaplar arasındaki fark şöyle bir fark bulunmaktadır. Kur'an nüshalarının içinde tahrif ve hata olanlar hemen anlaşılmaktadır. Neden? Çünkü elhamdülillah, yeryüzünde bir sürü Kur'an hafızları var. Her bir harfi, her bir harekesi, durak işaretlerine kadar ezberlemiş e, Kur'an hafızları var. Aynı şekilde hadis hafızları var. E, mesela teminde bahsettik ya, İbn-i Mace'nin nüshalarında, el yazma nüshalarında, e, estağfurullah, matbaa baskısı nüshalarında Arapça olan hadislerinden birisinde, mesela biz ilmi Hale e, bu konuyu almıştık işareten. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın sağ ve sola selamda "Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh" ve yine sola selamda "Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh" dedi. Ebu Davud'da e, mevcut. Sonraki bazı nüshalarında mevcut. Sonraki baskı bazı nüshalarında da bu düşmüş. İbn Mace'ye gelince İmam Sanani Sübülü's selam kitabında İbn Abdil e, Hadi El-Muharrar kitabında e, bunun Ebu Davut'ta olduğunu söylüyor. Sanalinde Sübü'l-i Selam'da şu ifadeleri kullanıyor. İbn-i Mace'nin hafızların dinde olan dilden dile ezber yoluyla nakledilen nüshasında bu ifade var diyor. Hafızların okuduğu nüshada var diyor. Ancak e, yazma bazı nüshalarında bu veberkatuh ziyadesi düşmüş diyor. Bu da böyle bir istinsah e, hatası olduğu zaman... O hatanın derhal tespit edilmesine yarıyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'inde bazı unsurlarında böyle bir şey olduğu zaman bu tespit ediliyor. Yani kimse bundan habersiz kalmış olmuyor. Rabbimiz Kur'an'a dahil olan ile olmayanları ayırabilecek alimler yaratmıştır. Kur'an'ın muhafazasını kendisi üstlenmiştir. Dolayısıyla Kur'an nüshalarında var olacak her türlü tahrif, tebdil ve hata mutlaka ortaya çıkar. Bunlar insanlar arasında Kur'an gibi yaygınlık kazanamaz. Çünkü Kur'an Allah'a hamdolsun ki bütün dünyaya yayılmıştır. Bu itibarla tek bir harfini bile değiştirmek mümkün değildir. Yani e, nazil olduğu dilden başka bir dile nakletmek isteyen insanlar e, bunu tahrif ve tebdil amaçlı yaparlar Kur'an'ı. Mesela Kur'an-ı Kerim'in Arapça e, lafzı ortadan kalksa insanlar bunu ezberlemeyi bıraksa ne olur? Ke sadece mealleriyle yetinirler. Ee, isteyen istediği tarifi yapar o zaman. Hı hı. Mesela ezan konusunda Türkiye'de böyle bir reform hareketi başlatılmıştı. İşte camilere sıralar konması, kiliseye benzetilmesi, oralara e, işte aynı Hristiyanlar gelip gittiği gibi gidip gelinmesi işte güzel sesli hafızların Türkçe namaz kıldırması, Türkçe Kur'an okuması Türkçe e, ezan okuması bunun gibi kararlar alınmıştı. Elhamdülillah onlara da fırsat vermedi. Yani e, Böyle bir şey düşünün. Siz dünyanın neresine giderseniz gidin, bir ses duyduğunuzda ha, bu ezandır dersiniz. Ama e, diyelim Amerika'dan bir Müslüman geldi Türkiye'ye, Türkçe ezan diyor. Ya bu adam ne diyor ki? Ne okuyor acaba? Bilemez yani. Veya siz Amerika'ya gittiniz orada İngilizce bir ezan okunuyor. Bu adam ne diyor ki? Türk'ü mü okuyor, ne yapıyor yani? Bilemezsiniz. Ama Arapça evrensel değil. Bu adamlar, bu kafirler İngilizce'den aynı tavsi vermiyorlar. Bugün edebiyat dili, e, diplomasi dili İngilizcedir. Bundan niye taviz vermiyor onlar? Bir e, Dışişleri Bakanı, bir Başbakan başka bir ülkeye gidiyor o gavurlardan. Her gittiği yerde adam Türkiye'ye geliyor İngilizce konuşuyor. Bizimkiler gidiyor İngilizce konuşuyor. Kendi ülkesinde İngilizce konuşuyor. Yani adamlar bundan taviz vermiyor. Dillerine bu kadar önem veriyorlar. Vahin dili olan Kur'an'ın nazil olduğu dil olan Arapçada da e, bu çok önemli bir görev görüyor. Yani ezanın ibadetin dili olması sebebiyle. Bu e, eski kitaplar için aynı şey geçerli değildir. Onlarda yer alan tahrif ve tebdiller Allah'a nispet edilebilmektedir. Bu durumun Kur'an'ın vaki olması ise düşünülemez. Bu eski kitaplarda yer alan ahkam içerisinde Kur'an'a muhalif olanlar mensuhtur ve onlarla amel caiz değildir. Yani bir kimsenin şöyle bir endişe etmesi hiç de yerinde değil. Ya madem onlar Allah kelamı, yani Allah'ın vahyidir sonuçta Tevrat ve İncil ve onların içerisinde hak olan da var. Ben hak olanlarını araştırayım. Onlarla amel edeyim. Onlarla amel etmesine mesul olmam mı? Böyle değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen kitab bile bir Müslüman onlara hiçbir ihtiyacı kalmamıştır. Caizde değildir onlarla amel etmek. Kur'an'a uygun olanlar ile ise amel vaciptir. Mayda 45'te şöyle buyruluyor. Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaramalar, yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat... Kim bu kısas hakkından feragat edip de bağışlarsa bu kendi günahlar için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkemle hükmetmezse işte onlar tam zalimlerdir. Evet bunlar Kur'an'a uygundur. Yani Kur'an'a uygun olanlar Kur'an'da zikredilenler. Cumartesi gününün tazim edilmesi gibi Kur'an'a muhalif olanlara gelince Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Nahil suresi 124. ayetinde. Sept, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri Ruslularda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir. Peygamber aleyhisselatü vesselam da cumartesinin değil, cuma'nın tazimini emretmiştir. Yani bu hükmün mensuh olduğu anlaşılmaktadır. Aynı durum. Şuralarda da bulunuyor Nahil suresi 118. ayetinde Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Ali İmran 93. ayetini tekrar edelim. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendi nefsine haram kıldı hariç diğer bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal edi. De ki işte meydan iddianızda samimi iseniz Tevrat'ı getirip okuyun. İsrail kendisine deve eti ve sütünü haram kılmıştı. Allah bunları İsrail haram kılmıştı. Daha sonra şöyle buyurdu. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karşı olan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz hep doğru söyleriz. En'am 146. Bütün bunların mensuh olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple Kur'an'a ters olanların mensuh olduğunu ve onlarla amel etmenin caiz olmadığını düşünürüz. Çünkü mensuh olanla amel edilemez. Nesih ortadan kaldırmak anlamına gelir. Kitaplar arasındaki nesih ehli kitap inkar etmektedir. Zamanımızın bidat ehli de bu kanaattedir. Allah'ın hükmünde değişiklik mi olur? diyerek meseleye yaklaşan kimseler. Yani ehli kitap ile e, mealcilerin bir benzerliği de burada ortaya çıkıyor. Halbuki bu Kur'an ile sabittir. Bakara suresi 106. ayetinde Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir ayetin hükmünü nesetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmezmiş. Biz şeye gittiğimizde Maraş'a gittiğimizde Malatya'dan birisi gelmişti. Biliyorsunuz Malatya hadis inkarcılarının cirit attığı bir yer. beşi olan bir yer. O sünnete itiraz edenlerden birisiydi o gelen şahıs. Dedi ki Kuran'dan nesil olmaz. Yani nesil kabul etmedi falan. Dedim Bakara 106. ayetine ne diyorsun? O diyor işte e, Kur'an ile daha önceki dinlerin neshedilmesi demektir diyor. E sen e, Allah'ın hükmünde tebdil olmasın, caiz kabul ettin şimdi. Yani Allah bir din ile daha önceki yine kendi gönderdiği dinini neshediyor. Yani sadece tahrif edilmişi neshetme değil bak bu. Allah kendisinin farz kıldığı şeyi. Bakın şu ayette Enam 146. ayetinde zikrettiği şeyleri kaldırdığını söylüyor. Yani e, değiştirme olduğunu Allah açıkça zikrediyor bunu. İslam'da neden e, kabul edemiyorsun bunu? Yani başka bir dini nesh problem yok. Ama İslam içerisinde Kur'an'ın bir ayetinin diğer bir ayetini nesh etmesine gelince ne yapıyorlar? Allah'ın hükmünde değişiklik mi olur diyerek hemen mantık yoluna başvuruyorlar. Halbuki e, Ra'd suresinde de şöyle bulunmuştur. Allah dilediğini bırakır, dilediğini siler. Evet. Şimdi o tam anlamıyla nesi kavramında değil. Yani içki helal kılma değil. Yani önce helal kılsa sonra haram etse Allah azze ve celle neseh'ten bahsedilebilir. o zaman zaten. Tabii. Evet. Kıble konusundaki nesi malum ve meşhurdur. Kur'an ayetiyle sabittir. Hatta peygamber efendimizin önce Beyt-i Makdis'e yönelerek namaz kılarken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 Kıbleyi çevirmenin gerçekten Rableri tarafından olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bu ayetin e, müşşeylere karşı, mealci, hadis inkarcılarına karşı müthiş bir cevap yönü var. Birincisi, bazıları hani bu Miraç hadisesinde, Miraç hadislerinden bahsedilince ne diyorlar? Allah Azzele Celle ile pazarlık mı olur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Allah'ın hükmünü beğenmemesi veyahut da bunu böyle yorumlamaları gibi ele almaları. Bak ne diyor? Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Bu işin bu yönü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyi istemiyor? Yahudilerle aynı kıbleye yönelmek istemiyor. Beyt-i Maktis'e yönelerek namaz kılmak istemiyor. Yüzü semalarda aranıp duruyor. Keşke Rabbimden vahiy gelse çevrilsem, kıblem çevrilse diye. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu kıbleye neden yöneliyor peki? Mesela diyor, Kur'an-ı Kerim'de yok. Beyt-i Makdis'e yönelerek namaz kıl diye bir emir yok Kur'an-ı Kerim'de. Nereden aldı bu emri Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Kur'an dışında vahiyle. Onlar ne diyor? Hayır, işte ehli kitap oraya yöneldiği için o da onlara uydu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kadar serbestse Beyt-i Makdis'e Doğrudan Kabe'ye yönelir. Neden yüzü semaya aranıp durursun? Allah da böyle uyarma, şey etmez yani. Ama ayetin devamında diyor ki e, bu ayetin bir öncesinde e, evet Bakara 142'de akılsız insanlar bu akıllı geçiniyor ya bunlar sünnete tabi olanları akılsızlıkla aklını kullanmamakla işte Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği atar ayetini tutup e, sünnete tabi olan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar hakkında kullanıyorlar ve bunlar böylelikle insanların en şerlisi durumuna düşüyorlar. İbn-i Ömer anh, diyor ki, insanların en şerileri haricilerdir. Onlar kafirler hakkında inen ayetleri Müslümanlar hakkında yorumlarlar diyor. İşte o insanlar sünnete tabi olan insanları akılsızlıkla suçluyorlar. Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Akılsızlar, akılsız insanlar bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çevren sebep nedir diyeceklerdir. De ki doğuda Allah'ındır batıda Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir. Bu ayetin devamında 143. ayetinde diyor ki bunu sana tabi olanla sana iman edenle topukları üzerinde geri döneni ayırt etmek için yaptık diyor Allah Azze ve Celle. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyan ile uymayan arasındaki fark bu. Bu ayet Medine'de nazil olmuştur. Bu da Resulullah'ın daha önce Beyt-i e yöneldiğini açıkça göstermektedir. Bu konudaki hadislerde malumdur. Kur'an'da nazil olan bazı ayetler daha sonra nesedilmiştir. Bunların bir kısmının tilaveti neshedilip hükmü kalmıştır. Bazılarının ise metni bâki kalıp hükmü nesedilmiştir. Bazılarının ise hem metni hem de hükmü nesedilmiştir. Bunların tamamı Kur'an'da meydana gelmiştir. Dolayısıyla bunun önceki kitaplarda Kur'an'a muhalif olarak yer alan hükümlerde olması daha uygundur. Kur'an'da meydana gelen nese şu örnekleri verebiliriz. 1- Hükmü ve tilaveti mensuh ayetlere haram kılan on bilinen emme ayet. Burada e, tilaveti baki olup hükmü nes edilen ayetlere de Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir ve eğer siz müminlerden 100 kişi olursa kafirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kafirler gerçeği ve akibeti anlamayan bir gruptur. Enfa suresi 65. ayet. Burada da yine mealcilerin Allah'ın hükmünde Allah bir an önce söylediği sözü değiştirir mi diyerek miraç kıssasına getirdikleri reddiye bir cevap var. Onlar ne diyorlar? Allah bir şey önce 50 rekat 50 vakit farz kalacak sonra değiştirecek öyle mi diyerek yanaşıyorlar Miraç kısasına değil mi? Bak ne diyor? 20, 200, Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Burada aslında haberi bir hüküm var. 20 kişi 200 kişiye karşı dirensin savaşmada. Kaçmasın demektir bunun anlamı. İki kişiye galip gelir ve eğer siz mümkünlerden yüz kişi olursa kafirlerden bin kişiyi mağlup eder. Sizden yüz kişi olursa bin kişi karşısında kaçmasın, dirensin, savaşsın emridir bu aynı zamanda. Ha. Bu ayete göre bir Müslüman on düşmana karşı durmalı, kaçmamalıdır. Ancak bu ayet şu ayetle mensuhtur. Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Bu ibare ne gösteriyor? Buradaki verilen bilginin haberi değil hükmü olduğunu yani müminlere bir hüküm bildirme olduğunu emir olduğunu ifade ediyor. Yükünü zayıfletti çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi halbuki Allah Azze ve Celle her şeye hakkıyla bilendir. Daha öncesinde de biliyordu bu durumu. Sizden sabırlı 100 kişi Allah'ın izniyle onlardan 200 kafire üstün gelir ve eğer sizden 1000 kişi olursa onlardan 2000 kişiye galip gelir. Bu da ne oldu? Bir kişi iki kişiden kaçmaz. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 66. ayet. Bu ayette ise bir Müslümanın iki düşmana direnmesinin vacip olduğundan bahsedilmektedir. Bu ayet öncekini nesh etmiştir. Metni mesuh hükmü baki ayetlere ise recim ayetini örnek gösterebiliriz. Bu konudaki hadisleri reddedenler bidatçıdır ve dinen sapmıştır. Hakkında Kur'an ve sünnette olumlu ya da olumsuz hüküm bulunmayan kitaba ait ahkama gelince bunlarla amel edilmez. Bunların bizim açımızdan durumunu bilmemekteyiz. Aslında bunlara ihtiyaç da yoktur. Zira daha önce zikrettiğimiz üzere bunlar da mensuhtur. Onların kitaplarında var olanlarla taabbut, kulluk edemeyiz. Ulemanın Kur'an ya da sünnette hakkında olumsuz hüküm bulunmayan şer'ü men gablina, bizim için de şeriattır dedikleri şey... Kitap ve Sünnet'te onlara şeriat olarak konmuş olduğu açıkça beyan edilen şeylerle ilgilidir. Yani mesela e, daha öncekilere bir şeriat kıldığı bildiriliyor Kur'an-ı Kerim'de veya hadis şerifte şöyle e, vacip kılınmıştı onlara diye bu dinde de onu nesleden, ortadan kaldıran bir şey yok. Yoksa bizim onların kitaplarında bulduğumuz her şey değildir. Dolayısıyla onlar için konmuş hükümler bizim de bizim için de geçerlidir diyemeyiz. Ancak Kitap ve sünnette ehli kitap için konulduğu açıkça beyan edilmiş ve dinimizin değiştirmediği hükümler bizi de bağlar. Yine hadislerde geçen ve eski peygamberlerin yaptıkları ya da onlar için konulduğu açıklanan ve değiştirilmeyen hükümler de bizi bağlar. Eğer bizim dinimizde bu tür hükümlere muhalif bir naz yoksa yine bunlarla amel edilir. İşte ulemanın üzerinde ihtilaf ettiği bu mevzuda doğru karar budur. Misal verecek olursak. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Maide suresi 45. ayette hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaramalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısa hakkından feragat edip bağışlarsa bu kendi günahları için keffaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler. Kur'an'da ey ümmet Muhammed dişe karşı diş diye bir ayet bulunmamaktadır. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ey Enes, kısas Allah'ın emridir buyurmuştur. Bu hadis Bukhari, Ebu Davud, Nesai İbn-i Ahmet tarafından nakledilmiştir. Bu ayet dışında Kur'an'da dişe karşılık diş hükmü yer almamaktadır. Sadece bu hükmün Tevrat'ta yer aldığı bildirilmektedir. Bu konuda bizim dinimiz de onlarınkiyle aynıdır. Yani bu kısas konusunda. Dayanağımız ise Allah'ın onlara emrettiği şeyi bizim dinimizde değiştirmemesidir. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Eyyub mucizeli suda yıkandığı sırada önüne bir sürü altın çekirge düşmüştü. Eyüp bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Eyyub görüyorsun ben malını sana iade etmek suretiyle seni zengin kılmadım mı buyurdu. Hazreti Eyüp evet ya Rabbi beni o suretle zengin kıldın fakat senin hayır ve bereket hazinelerinden mustani kalamam. Bukhari, Enbiya babamda rivayet ediyor bunu. Ulema bu hadise dayanarak yalnızken çıplak yıkanılabileceğine hükmetmişlerdir. İzarsız olarak yıkanmanın caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Kur'an, harfleri ve manalarıyla gerçekten Allah'ın kelamıdır. Hem harfleri hem de manaları korunmuştur. Sadece manası aktarmış değil, lafızları da değiştirilmemiştir. Hadis-i kutsilerde olduğu gibi lafızların değiştirme ihtimali de bulunmamaktadır. Hadis-i kutsilerde mana etibariyle Allah'a aittir. Ancak lafızları Resulullah'ındır. Allah Teala'nın aynen bu lafızları kullanmış olması gerekmemektedir. Sadece Kur'an'ın hem mana hem de lafız itibariyle Allah'a itibariyle olduğunu kesin bir şekilde iddia edebiliriz. Hadisi kutsiyle hadisi nebevi arasındaki fark şudur. Nebi, nebevi hadisin manası vahiy şeklinde Allah tarafından indirilmiştir. Manası. Fakat vahiy sırasında aynen hadisteki ifadelerin kullanılmış olması şart değildir. Bazen bu vahiy Resulullah'ın kalbine ilka edilen bir bilgi bazen başka bir vahiy yoluyla gelebilmektedir. Rabbimizin bu dini bu dini hükmü bizzat ifade etmiş olması da gerekmez. Sadece Resulullah'a bu emrin ilham edilmiş olması yeterlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbimiz şöyle buyurdu. Ey kullarım ben zulmü nefsime haram kıldım sizlere de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin sözüne gelince ki bunu Müslim ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Rabbimizin bu sözleri sarf etmiş olması şarttır. Ancak aynı harfleri ve kelimeleri kullanmış olması şart değildir. Bilakis Allah Teala'dan alınan bir bilginin tercümesi de olabilir. Bu yüzden kutsi hadislerin manen rivayeti caizdir. Halbuki Kur'an'ın manen rivayet edilmesi asla caiz değildir. Alimler hadislerin mana ile rivayetinin caiz olup olmaması konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda doğrusu şudur, sayı olanı şudur. Hadisin manen, rivayeti, lafızların anlamlarını iyi bilen kimseler tarafından, iyi bilen alimler tarafından mana ile rivayeti caizdir. Bir kimse bu şekilde e, manaları bilmiyorsa, mesela Arapça iyi vakıf değilse, mana ile rivayet etmesi caiz olmaz. Birebir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi lafızları kullanmışsa o şekilde kullan e, rivayet etmesi lazım hadisi. E, bu mesele de böyle. Sahabelerin kutsi hadisleri de diğer nebiyyü hadisleri gibi naklettikleri sabittir. Bunların naklinde birbirlerinden farklı lafızlar kullanmışlardır. Resulullah'ın bunlar değişik zamanlarda değişik lafızlarla aktarması mümkün olduğu gibi sahabenin farklı lafızlar kullanmış olması da muhtemeldir. Kutsi hadislerin naklinde ortaya çıkan durum budur. Kur'an ise hakikatte Allah'ın kelamıdır. Yani mecazen Allah'ın kelamı olarak değerlendirilemez. Yoksa eşerlerin dediği gibi Allah'ın kelamının nakli ya da tabir edilmesi değildir. Bilakis bizatihi Kur'an'ın kendisi Allah'ın kelamıdır. Rabbimiz bu kelime harf ve Arapça lafızları kullanmıştır. Onun kelamı mahluk değildir çünkü kelam Allah'a ait bir sıfattır. Mahluk olmamanın anlamı şudur. Yani önceden yokken sonradan var olmuş değildir. İnsan önce konuşamazken daha sonra konuşma yetkisi elde eder. Bir yetenek olarak elde eder bunu kazanır. Çünkü insanların kelamı yokluk devresinin ardından yaratılan bir şeydir. Halbuki kelamullah mahluk değildir. Rabbimiz her daim mütekellimdir. Kelam ise konuşan olmaksızın ortaya çıkmaz. Kelam Allah'ın bir sıfatı ve fiilidir. O her daim mütekellim sıfatına haizdir. Dilediği zaman, dilediği gibi konuşur. Yani bu sıfata her daim sahiptir. Allah Teala halaga, halkı. Yaratma ile emr, emir arasında fark gözetmiştir. Şöyle buyurmuştur. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile, onun ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir. Araf 54. Emir, Yaratmak anlamına gelmez. Rabbimiz bir başka ayette şöyle buyurmuştur. Ben bir şey dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir. Yasin 82. Allah Teala eşyayı ol emriyle var etmektedir. Kün, ol kelimesi mahluk değildir. Çünkü kelamullah'tır. Rabbimiz emriyle mahlukatı yaratır. Yine şöyle buyurmuştur. İyi bilesiniz ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Allah mahlukatı emriyle var eder. Yine başka bir ayette şöyle buyurmuştur. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanları insanlara doğru yolu gösterirsin. Şura Kur'an Kur'an'da onun emridir ve yarattığı bir şey değildir. Rabbimiz ol diyerek mahlukatı yaratır. Yani buradaki fark anlaşıldı değil mi? Kur'an Allah'ın emridir, yarattığı bir şey değildir. Rabbimiz ol diyerek mahlukatı yaratır, Rabbimiz mükevvenatı, kainatı emriyle yaratır, ke ke kelamıyla yaratır. Kur'an kelamıllahtır ve onun ilmine aittir. Şöyle buyurmuştur Ali İmran 61'de artık sana bu ilim geldikten sonra kimseninle seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki hadi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp sonra da gönülden Allah'a yalvaralım da bu konuda kim yalancı ise Allah'ın lanetinin onun onların üzerine inmesini dileyelim. Rabbimiz onu ilminden saymıştır. İlim ise ona ait bir sıfattır ve mahluk değildir.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 Allah her şeyi hakkıyla bilir buyuruluyor. Kur'an Rabbimizden kaynaklanmıştır. Yani ilk önce o tekellüm etmiştir. Daha sonra kendisine Kur'an nispet edilen herkes onu tebliğ ve eda eden durumundadırlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Tekvir 19-20. ayetlerinde. Kur'an değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür. O elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Bu ayette Kur'an'ın, Cebrail'in sözü olması, Cebrail'in Kur'an'ı Allah'tan alarak tebliğ etmesi anlamındadır. Yoksa kafirlerin iddia ettiği gibi Resulullah'ın uydurduğu bir şey değildir. Birakis Kur'an değerli bir elçinin vahyidir. Cebrail'in sözü demek onun Allah'tan aldığı vahyi Resulullah'a aktarması anlamına gelir. Hakikatte kelam onu söyleyene nispet edilir. Yoksa onun tebliğ edene değil. Sadece risalet anlamında olursa böyle bir nispet mümkün olur. Mesela bir kimse Resulullah ameller niyetlere göre değer kazanır. Herkes niyet ettiği şeye göre karşılık verilecektir. Buyurmuştur. Sözü böyledir. Hakikatte bu söz Resulullah'a aittir. Bu kişinin yaptığı tebliğidir. O sadece elçiliği yapmaktadır. Kur'an'da Resulullah'tan bahsedilirken şöyle buyuruluyor. Hakkı Suresi 40. 41. ayetlerinde. Bu Kur'an pek kerim bir elçinin getirip okuduğu sözdür. O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin. Bu ayette Kur'an onun sözü denilerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispedenilmektedir. Ancak burada maksat Risalettir. Hadislerde Kur'an'ın kıyamet günü Allah Teala'ya döneceği ifade edilmektedir. Kur'an musaflardan ve sadırlardan yükselir. Yani göğüslerden, hafızalardan yükselir. Hiç kimse ayetleri ve harfleri okumaya muktedir olamaz. Yeryüzünde Kur'an'dan hiçbir parça kalmaz. Resulullah bunu şöyle ifade etmiştir. Kur'an yükselmeden yani kaldırılmadan önce onu çokça okuyun. Sahabiler, Musaftakiler yükselebilir. Peki ama insanların sadırlarındakiler nasıl yükselecek, nasıl kaldırılacak dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Gece Kur'an Allah'a yürür. İnsanlar sabah kalklıklarında onu hatırlamazlar. Hatta La İlahe demeyi dahi unuturlar. Cahiliye söz ve şiirine dönerler. Bu kıyamet günü meydana gelecektir. Evet, bu Darimi'nin sünnende rivayet ettiği bir hadis. Çünkü kıyamet koptuğu zaman dünyada Allah, Allah diyen kimse kalmayacaktır. Burada Allah, Allah diyen kimse kalmayacaktır hadisinde e, sahih i Müslim hadisidir. E, nasb olarak gelmiştir. E, hadisteki lafzı Allahe, Allahe diyen kimse kalmayacaktır diyor. E, lafzatullah'ın nasb olarak yani son harekesinin e, üstünlü olarak bu şekilde gelmesi şu anlamdadır. Allah'tan kork, Allah'tan kork diyen kimse kalmayacaktır demektir. Yoksa Allah Allah diye zikredenler değildir buradaki kastedilen Nitekim bunu açıklayan diğer bir rivayet şu şekilde. Yeryüzünde Allah diyen kimse kalmayınca kıyamet kopacaktır. Bunun diğer bir lafzında yeryüzünde La ilahe illallah diyen kimse kalmayınca kıyamet kopacaktır diyorum. Yani bu iki rivayet birbirini açıklıyor. Kur'an'ın yaratılmışlığı meselesi Allah'ın sıfatlarını nef yeden, yani inkar eden, iptal eden cehmi-i çıkardığı bir konudur. Kelam sıfatını yok saymalar sebebiyle ortaya çıkmış bir konudur. Kur'an hakkında o da Allah'ın yarattığı bir şeydir demişlerdir. Hakikatte bu Allah'ın kelam sıfatının inkarıdır. Yani onlara göre Allah mütekellim değildir. Rabbimiz bu iddialarından yüce ve münezzehtir. İmam Ahmet bin Hanbel bu fitneye karşı durmuş ve ehli sünnet vel cemaat itikadını ortaya koymuştur. Sonunda Allah Teala muhteş fitnesini yok etmiştir. Kur'an'ın mahluk olmadığını gösteren delillerden biri de şu hadistir. Sahih-i geliyor bu da. Bir kimse bir yere varınca yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel tam kelimelerine, kelimeleriyle ona sığınırım derse oradan ayrılana kadar kim ona zarar veremez. Böyle buyruluyor, Böyle dua etmesi emrediliyor. Malumdur ki ancak Allah'ın sıfatları ve esmasıyla istiaze olunabilir. Mahluk bir şeyle istiaze olmaz. Rasulullah Allah'ın kelimeleriyle istiazeyi emretmiştir. Burada maksat kaderi, kevni kelimelerdir. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. De ki, sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden. Felak ilk iki ayet. Bu da Kur'an'ın mahluk olmadığını gösterir. Çünkü mahluk bir şeyle istiaze olmaz. Burada maksat gaybi şeylerle istiazedir. Yoksa hazır olan ve yaşayan mahluk şeylerle istiaze caizdir. Ebu Mesud el Ensari bir köleyi kırbaşlıyordu. Köle Allah'a sığınırım dedi. Resulullah'ı görünce de Resulullah'a sığınırım dedi. Yani hazır olan bir şeye e, istiaz etmesi normaldir. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. E, Resulullah'a sığınırım derken burada kastı ne? Ondan bir emana. Ondan bir güvenceye kastediyor. Yoksa bu e, mahlukata e, ibadet etme anlamı değildir. Evet. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşheden la Ilaha illa en ve estağfurke ve ileyk Kitaplara, meleklere iman konusu, kitaplara iman konusu e, böylelikle tamamlandı. Elhamdülillah. Peygamberlere iman konusu da Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda gireceğimiz konular. Peygamberimizin kıblesi değişmeden önce sahabeden de Peygamberimiz zıt kıbleye yani Kabe'ye dönüp de namaz kılan sahabe vardı Peygamberimiz'e uymayıp da ama Kabe'ye de şimdi şey, bunun hükmü... Kabe'ye doğru namaz kılan? Ya, evet. Yani, ben şimdi net olarak hatırlayamadım. Yani namaz bu, kılanlar vardı bu kesin. Değil, ama şey e, mesela vardı. Kabe'de hac ve telbiye yaptıkları sabit namaz kılanlara olduğu sabit de Kabe'ye yönelerek mi kılıyor? Burada bir şeylik var. Yani Kabe'ye yönelerek kılıyorlarsa, yani bu sabit olursa, bu durum biraz daha netleşir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam o zaman ne yapmış olur? Arapların da İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntısında üzerinde bulunan Araplara uygun namaz kılmış olur. Kıblesine uymuş olur. Ama bu ee, ''Nereden çıktı? Yahudi ve Hristiyanların kıblesine uymaz.'' Bu sorgulanabilir eğer e, Kabe'ye doğru namaz kılıkları sabit olursa. Yani mealcilere bu yönden cevap verilebilir. Yani madem e, İbrahim Aleyhisselam'ın dinin kanıtlar üzerindeydiler, neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye yönelmeyi tercih etmedi? De Beytim Akdese'ye yönelmeyi tercih etti. Eğer onun tercihiyle olmuşsa bu. Ki bunun ol böyle olmadığı ayetle sabit, ''Seni memnun olacağın kıbleye döndüreceğiz.'' diyor. Yani Allah bir şeyi emredecek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada memnun olmayacak. Böyle bir anlama, yorumlama gibi bir e, yanlış mantığı izah ediyor bu. Diğer taraftan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi iştihadıyla değil de Allah'ın emriyle oraya yöneldiği gerçeğini ortaya koyuyor. durumu açıkla kavuşturuyor yani. yani.